Ekmeği de yesin diye çikolata veya kaymak gibi bir şeyler sürerler ekmeğin üstüne. Çocuğun sevdiği bir şeyi çocuğa cazip gösterip ekmeği de yedirmek isterler. Kurnaz çocuklar ya da genelde çocuklar o kaymağı yer ekmeği sofraya bırakarlar. Böylece annenin maksadı yerini bulmamış olur kaymak. Ya da çikolata neyse, krema boşa gitmiş olur. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Allah nefeslerini bile izleyelim diye gönderdi. Filan hadisi şerifi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, çok güzel. Filan hadisi şerifi güzel diyemeyiz. Mü'minsek diyemeyiz. Bir insanın hangi nefesi daha değerli, hangi nefesi değersiz? Bir nefesini bitirdiğin zaman insan öldüğüne göre her nefes aynı oranda değerli. Çünkü hangi nefeste kesilirsen sen orada hayatın bitecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi biz çok cazip, çok kolay anlaşılan örneklerinden alır. Anlamadığımızı da bir kenara savsaklarsak nefeslerimizden birini durdurmuş oluruz fark etmeden. O da bizim hayatımız demektir. Çocukların ekmeğine annelerinin süyüdü kaymak ya da çikolata neyse, onu yiyip gerisini bırakmak bu işte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önümüze koyduğu örnekler, verdiği misaller eğer bizim zihnimizde yer etmiyorsa, biz bir hafta sonra yahu şu örneği vermişti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diye hatırlamıyorsak, Şimdi mesela Bukhari'den ve Müslim'den bir hadisi şerifini okuyacağız. Eğer bu hadisi şerifi biz her bomba sesiyle, her haberleri kulağımızın duyduğu mevsimde, her bunaldığımızda, daraldığımızda hatırlayamıyorsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bağlantı sorunu yaşıyoruz demektir. O bize sallallahu aleyhi ve sellem abdest almayı ve abdestle beraber namaz kılmayı öğrettiği gibi yaşamayı da öğretti. Olayların karşısında tavır göstermeyi de öğretti. Eğer biz etrafımızı kuşatan bombalı, Stresli, facialı, kanlı, barutlu olaylarda Canım peygamberim ne yorum yapmıştı diye Onunla teselli bulmayı geliştiremediysek Ama cuma namazına giderken Abdest şöyle alınır peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle abdest almıştı diyorsak Açık bir sorunumuz var demektir Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatın peygamberi olduğu halde biz onun sadece namazını aldık demektir. Sadece orucunu aldık demektir. Sadece doğduğu günü kandil diye kutlayıp öldüğü günü ibret diye ağlamadığımız için bu hale geldik demektir. Bu peygamber aleyhisselam doğdu. Doğumuna sevindin. Öldüğü gün niye bu kahırlı dünyaya dair bir ders çıkarmadın? Çünkü sen zevkine giden, hoşuna giden, kolay olanı alıyorsun. Halbuki Allah sana blok bir peygamber gönderdi. Hayatın tamamını kuşatan bir peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple kardeşlerim, Çocukların çikolatayı yiyip onun unlu bölümünü bıraktıkları sahneyi kendimize ders yapalım. Çikolatayı yiyip ekmeği bırakmak yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyurduysa o bizim hayatımızdır. Hem dünya hayatımızdır hem de ahiret hayatımızdır. O bizim kurtuluşumuzdur. Ama Özellikle tekrar vurguluyorum. Tekrar vurguluyorum akılda kalsın diye. Biz abdesti kimden öğrendiysek, çileye tahammül etmeyi de ondan öğrenmek zorundayız. Siyaseti de ondan öğrenmek zorundayız. Beni Kurayza'da iç hıyanet yapan Yahudileri ne yapayım diye sorduğunda, Sahabi hepsinin öldürülmesi uygundur ya Resulallah deyince, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tam arştaki gibi konuştun buyurdu. Hainlik edip müminleri arkadan vuranları öldürün buyurdu. Yüzlercesi kılıçtan geçirildi. abdesti öğrendiğin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hayvan hakları ile ilgili sözleri ondan naklettiğin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, <gülüyor> siyasette, ziraatte, ticarette, ekonomide, sosyal ilişkilerde, aynı peygamber olmak zorundadır. Eğer hayatın bir bölümünü Avrupa'dan, Esinlenerek, öbür bir bölümünü de İtalya'dan esinlenerek, öbür bir bölümünü Çin'den esinlenerek algılamaya çalışırsan, mozaik bir evin, mozaik bir toplumun olur. Bu mozaik toplumda kargaşan hiç bitmez. Bile bile kuyunu kazmış olursun. Bu sebeple kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini bütündür ve hayata yöneliktir. Hayat ne getirdiyse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı da onun karşılığında huzurun yönünü gösterdi. Biz yeniden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi bu gözle görme, bu kulakla duyma, bu mantıkla anlama sürecine döneceğiz inşallah. Umuyorum, Rabbimden niyaz ediyorum ki, yaşadığımız toplumun başına gelen, artık sayılmayı bile zorlaştıracak kadar sıklaşan belalar, musibetler, neyi bıraktığımız ve neyi kaybettiğimizi hatırlatan bir nimete dönüşür. Hani bir Kötek bin nasihatten iyiymiş ya, ola ki bu kötekler, bu darbeler, Allah'ın lütfu ve keremiyle toplum olarak terk ettiğimiz kapıdaki büyük nimetleri bizi hatırlatır. Ankara meydanında asılan İskilipli Atıf'ın İnsan olarak bir kusuru olmadığını herkes biliyordu. Hakimleri de asan, asma kararını verenler de biliyordu. Orada İslam şeriatı asılsın diye İskilipli atıfı astılar. Rahmetullahi aleyh. Üzerinden 90 küsür sene geçtikten sonra o acıyı unutmadık biz. İskilipli değil, İskilipli'nin dininden intikam alındı o dinin sahibi yok muydu? İskilipni'nin akrabaları bir şey yapamadılar. Elleri ayakları bağlıydı. Arkadaşlarının sesi çıkmadı, çoğu ipe gitti zaten. İskilipni'nin Rabbi yok muydu? Rabbim Allah'tır dediği için ipe gitti. Bunları konuşmanın zamanı değil elbette. Çünkü bunları konuşmak da, Keyif bozuyor. Bunların konuşmanın zamanı ne zaman gelecek? Geçti bile zamanı bunları konuşmanın. Başımıza gelen musibetleri inşallah Rabbim lütfeder de bizim kapasitemizle olacak gibi benzemiyor bu Rabbim lütfeder de bu başımıza gelenler nedir yahu? Nedir bu? Kendi elimizle kendimizi öldürüyoruz. Kendi huzurumuzla niye oynuyoruz ki? Nedir bu babayla oğlun kavgası? Abi ile kardeş niye kavga eder? Sebepsiz yere insan niye öldürülür? Bile bile insan niye elini kana bulatır? Hadi başkasını öldürüyorsun, kendi kendini niye öldürür insan? Bu cevapsız sorular, dipsiz kuyu gibi sorular. İnşaallah ümmet olarak, toplum olarak aklımızı başımıza getirir ve o gün iskiliplinin üzerinden asılan dinin sahibinin bizi terbiye etmek istediğini anlarız. İnşallah, küfrün razı olacağı, kafirlerin aferin diyeceği bir hayat tarzının huzur olmadığını, dünyamızı da, ahiretten önce dünyamızı da harap edeceğini anlamamıza vesile olur inşallah. Değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini, yaşadığımız sıkıntıları ve stresleri, fertler olarak, şahıs Müslümanlar olarak ve ümmet olarak, toplum olarak, nasıl yorumladığına dair bir hadisi şerifi çok uzun tefekkür konusu yapmak üzere ve inşallah çocuklar gibi çikolatasını yiyip ekmeğini sofraya bırakacak şekilde değil kan gözyaşı ağzımızda nefes haline gelinceye kadar vücudumuzun kanında hücre oluncaya kadar tefekkür etmek üzere ve inşallah bereketiyle de hayatımıza yeniden bir huzur ve rahat katmak üzere hadisi şerifi dinleyelim. İmam Bukhari'nin sahihinde 5.643. hadisi şerif, sahih-i müslümde de 2.810. hadisi şerif. Özellikle yer ismi veriyorum, dinledikten sonra elimizde bu eserler varsa oradan açıp, ne buyurmuştu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diye bakalım istiyorum. Hatta haber dinleme iptilası olanlar, sigara gibi, yak bir sigara gibi aç bir haber, Anlayışı ile hayat yaşayıp bile bile zehir soluyanlar. Çünkü sigara nasıl bile bile zehir solumaksa, haber müptelası olmak, Aynı haberleri her saat başı tekrar dinlemekte bir sigara tiryakiliği. Bu da bir tiryakilik çeşidi. Adeta dinleyerek sen olayları önleyecekmişsin diye bir hastalığa kapılıyorsun. Dinledikçe tekrar stresin geliyor. Tekrar bunalıyorsun, tekrar oflayıp pufluyorsun. Tıpkı sigara içtikçe ciğerlerin daralıyor. Sinirleniyorsun, gene, gene tansiyonu yükseldi, yak bir sigara daha. Tıpkı ne gibi? Saat başı izlediğin haberi, yahu çok kötüydü durum bir daha bakalım. Bir daha bakıyorsun biraz daha kötü, o kötünün üstüne dem yapıyorsun hep. Tıpkı bunun gibi. Neyse herkesin bir hastalığı var. Haber hastalığı olanlar her haberden sonra bu hadisi şerife bir daha bakmalıdırlar. Çünkü artık görünen köy o ki bize şöyle elhamdülillah be ne güzelmiş bu dünya dedirtecek haberler yakın zamanda kulaklarımıza gelmeyecek gibi görünüyor. Çünkü bir kere bu yuvarlanış başladı Allah'ın kapısında soluklanana kadar yuvarlanılacak. Bir gün Allah'ın kapısında şeriatının karşısında el pençe durduğumuz zaman, Huzurumuzu bulmuş olacağız inşallah. Kur'an'ımız bizim ölülere rahmetle okunan kitap ya da hocaların birbirlerine kavga etmek için atış yaptıkları ayetlerden oluşan bir kitap olarak devam ettiği sürece bu kavga bitmeyecek. Bu huzursuzluklar Allah'ın tokatı olarak başımıza inecek. Ama her halükarda biz hazırız ya Rabbi şeriatına teslim olmaya Şeriatının önünde el er pençe durmaya. Hazırız ya Rabbi. Ne buyurduysan hazırız ya Rabbi. Biz fert olarak hazır olalım. Bu hazır fertlerin sayısı da çoğalsın. Şimdi 100 kişi isek, 200 kişi olalım. Haftaya 1000 kişi olalım. Şer çoğalıyor, istila ediyor. Hayır olarak, Allah'a kulluk etmek isteyenler olarak biz çoğalalım, şerre yer kalmasın. Kötüye biz yer bıraktığımız için çoğaldı o. Bu şuurdaki inşallah müminler olarak oturalım. Bu başımıza gelen musibetlerin, biz Rabbimizin kapısında kul olmaya hazır olduğumuz sürece, ne manaya geldiğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden her gün bir kere hiç olmasın tefekkür edelim yoksa bir gün bize sorulacak neden ekmeğin üstündeki çikolatayı yedin sadece diye. Ne muhteşem sözler, misaller, örnekler verdi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. aa ne güzel buyurmuş dedik geçti gitti. Ne güzel buyurmuş verdik. Halbuki madem güzeldi, niye rüyana girmedi bu gece? Niye rüyana girmedi? Satın aldığın dairenin bütün odalarını tek tek rüyanda gördün. İleride emekli olunca 18 sene var emekliliğine, alacağın parayı nasıl harcayacağına dair kaç kere rüya görmüştün? Aşk meselesi. Teslimiyet ve bağlılık meselesi. Şu hadisi şerif Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi şerif. Rabbimden niyaz ediyorum. Bütün samimiyetimle, heyecan ve aşkımla, yüreğimdeki yara ile Rabbimden niyaz ediyorum. Ümmetimizin ufkunun açılmasına vesile olsun. Fert olarak ben aldığım zaman buyurmuştu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyeyim. Müminler mahallemizde bunaldığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki diyeyim birileri bana gelecek projeleri, gelecek mühendislikleri tasladığı zaman siz öyle diyorsunuz ama Resulullah buyurmuştu ki diyeyim sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimden niyaz ediyorum bu ahenge ve bu uyuma hepimizi kavuştursun, ümmetimizi kavuştursun. Kardeşlerim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Mü'min buğday başağı gibidir. Cılız bir kökü vardır. Hafif bir rüzgar bile onu sağa sola eker durur. Buğday tarlalarına baktığınız zaman, rüzgarlı bir havada, rüzgar bir o tarafa yatırıyor, kaldırıyor bu tarafa yatırıyor. Üstünde buğday başağı olduğu için de yüklü, Cılız bir ayak üstünde de durduğu için dik duramıyor zavallı. fı yapıyor rüzgar, aşağı düşürüyor. Geliyor başka bir rüzgar, bu tarafa yatırıyor. Boş bitki olsa sallanmayacak. Üstü buğday dolu. Buğday dolu olduğu için de altta da koca kazıklar, payandaları yok. Bir tane tüy gibi bir bitkinin üstünde duruyor. Yükü, altaki köklerinden ağır. Mümin buğday başağı gibidir. Rüzgar onu bir oyana bir bu yana devirir. Kafir ise çam ağacı gibidir. Rüzgar onu sallayamaz. Sonunda bir fırtınada köküyle gider. sallallahu aleyhi ve sellem. Bu söz ekmeğin üstüne sürülmüş çikolatadır. Bu sözü şimdi tatlı tatlı dinleyip ya acaba Arap Yarımadası'nda o gün çam var mıydı? Nereden görmüş efendimiz çamı? Bak bu araştırmayı değer bir konu şimdi. Çam nereden görmüş? Demek ki Medine'de buğday tarlası vardı o zaman. Ya buna bir doktora tezi yapmak lazım. Neler gördü o peygamberin senin sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'de çam ağacı o gün de yoktu. Ama Allah ona miraca çıkardığında başından sonuna kadar bütün kainatı göstermişti. Çam ağacı biliyordu. Ağaç kadar katılaşmış kalbi olan ümmeti olacağını da biliyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başımıza gelmiş musibetlerden biri nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Gereksiz ayrıntılarla ömür çürütmektir. Bu hadisi şerif üzerine Medine'de çam ağacı var mıydı? Vardıysa nereden kurudu acaba? Nasıl suluyorlardı onu o zaman? Bu ayrıntı başımızın belası işte. Kıyamete kadar kimseye lazım olmayacak bir şey bu. Ama her gün buğday başağının yere yığıldığı gibi ümmet olarak milyarca kere yere yığıldık. Her gün toprağımızın bir tarafı işgal ediliyor. Rüzgar başakları birbirine vurdurdu. Bunun sonu ne olacak? Bunu Allah nasıl görüyor? Ümmeti Muhammed'in başına gelen sıkıntılar veya bir fert olarak bir Müslüman olarak ben on senedir şu daldan bu dala düşüyorum. O sıkıntıdan bu sıkıntıya düşüyorum. İşimi kaybediyorum, eşim öbür gün itiraz ediyor. Eşimle barışmaya çalışıyorum, çocuklarımdan musibet görüyorum. Tam çocuklarımı düzelttim derken babam ölüyor. Babamın ölümünü unuttum derken trafik kazası geçiriyorum. Nedir bu dertler başımda? Sen küçücük bir cılız insan ayakları üstünde, kainatın Rabbi olan Allah'a imanı taşıyan bir kafa taşıyorsun. Elbette şeytan fırtınalar estirip seni bir o tarafa bir bu tarafa devirecek. Derdine yıkıldığın yerde kal. Kalkma ve seni keçilere yem yapsınlar. Şeytan bunu istiyor. Allah da ne istiyor? Düştüğün yerden kalk göreyim seni istiyor. Kalkamam deme. Ben Allah'la beraberim de kalk. Allah böyle görmek istiyor. Çam ağacının böyle bir derdi yoktur. Ufak tefek rüzgarlar onun yaprağını bile düşüremiyor. yaprağı yok çünkü. yaprağı da düşmüyor. Kavak olsa yaprağı düşecek rüzgarda. Ne çam diyorsun? Karda çam. Baharda çam. Yazın gene çam. Çam hiç etkilenmiyor. Kıştan da kardan da etkilenmiyor. Bir baltalık ömrü var ama. Ve balta ona vurduktan ya da fırtına köklerini devirdikten sonra odun olmaktan başka çaresi yok. Buğday ise kök verip gidiyor. Yere dik düşeni de kalkanı da. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ders vermek için vardır. Örnek olmak için vardır. Kendisi de aleyhissalatü vesselam Ondan önceki on binlerce peygamber de buğday başağı gibi yaşadılar bu dünyada. Ebu Cehil de çam ağacı gibiydi. Bedir'de bir delikanlı mümin kafasını kesinceye kadar. Firavun da çam ağacı gibiydi. Buraların ilahı ben değil miyim diye bağırıp duruyordu. Sonunda fırtına Kızıldeniz'in dibinde onu cansız yere yapıştırıncaya kadar. Böyle murad etmiş Allah, küfür dik dursun, çam gibi görünsün istemiş. Böyle gördüğü için de Allah böyle yapıyor. Müminin çilesini dünyada bitirmek istiyor. Kafirin çilesini ahirete havale ediyor. Biz çilemize razıyız ama çilebe, çileye talip değiliz. Çile olsun istemiyoruz. Sıkıntıların peşinden koşmuyoruz. Ama hayat böyledir diyoruz. Çünkü yüksek istiyorsun, iyi istiyorsun, kaliteli istiyorsun. Fertler olarak, ümmet olarak biz dolu, başakları dolu buğday veya onun gibi bir bitkiyiz. Cılız bir kök. İnsan köküyüz. Bir anneden babadan doğduk. Kalbimiz var, ciğerimiz var, beynimiz var, et ve kemik yığınıyız. Bu cılız bedenlerimizin üzerine kainatın Rabbi Allah'ın projesini oturttuk. Kafalarımızda Adem aleyhisselamdan beri gelmiş bütün insanlığa ait dertler var. Bizden sonraki Milyarlarca insan olacak nesillere ait dertler var kafamızda. Niye? Biz başakız. Biz yüklüyüz. Boş değiliz. Şeytan bizim yüzümüzden dünyada var. Allah'ın önünde yemin etmiş, bu kullarını rahat bırakmayacağım demiş. Allah Azze ve Celle de ona, Kullarıma nasıl dokunursun sen? Melun şeytan. Buyurmamış. Git uğraş uğraşabildiğinle demiş. İlla ibadakel muhlassin. Bana yapışmış kullarım hariç gerisi senin olsun demiş. Şimdiki başımıza gelen musibetler bunaldıkça yaratan Rabbimizin kapısına yapışan kullar mı olacağız? Kendi başımızın çaresine mi bakacağız sürecidir biz buğday başağı gibiyiz dünkü fırtınanın yıktığı tarla bugün git bak güneşle beraber dimdik yine göklere doğru yükseliyor buğday başakları yarın bir rüzgar yine onları yıkabilir hatta ilaçlamak için traktör bile Buğday tarlanın içinde dolaşıp dursun. Traktör bile çıktıktan sonra yine kalkacak o başaklar Allah'ın izniyle. Biz eğer yarın haber bültenlerini izlediğimizde bu hadisi şerifi hatırlarsak göreceksiniz ki şeytan psikolojimizi bozamayacak. Hayattan umudumuzu kesmiş bir insan olmayacağız. Ama bir saat önce izlediğimiz haberleri bir saat sonra tekrar dinler. Öbür saat gene tekrar dinler. Aynı şeyleri dinlediğimiz halde bir araya geldiğimizde biliyor musun ne olmuş deyip o haberi bir de o yapıştırırsa beynimize. O bana anlattı aynı haberi ya biliyor musun gene böyle olmuş. Sanki yeni bir şey söylüyormuş gibi. Bütünü bir, bir trafik kazası olmuş mesela. Onu ikimiz ayrı ayrı dinledik. Bir araya geldik. Filan yerdeki kaza şöyle olmuş. Ya ben de gördüm filan yerdeki kaza böyle. Ya Bunu niye tekrar ediyoruz? Aynı sözü çocuk iki defa söylese bu çocuğun arızası var diye doktora götürürüz çocuğu. Çok tekrar yapıyor diye. Koca koca adamlarız aynı faciaları niye yüz defa tekrar ediyoruz? Rüzgar bu tarlayı yere yatırdı görünüyor. Allah'ın izniyle bu tarla kalkacak. Eğer bu hadisi şerif gerçek olmasaydı, buğdayın dünyadan unutulmuş gitmiş bir bitki olarak silinmesi lazımdı. Niye? 500 sene önce de buğday tarlalarını rüzgar yere yatırıyordu. Öbür gün çiftçiler geliyordu hiçbir şey olmamış gibi tarla gene ayaktaydı. Eğer öyle rüzgar yatırdığında bitseydi iş bugün buğday olmazdı dünyada. Hastalanmak demek ölmek demek olsaydı e, insanlık binlerce senedir hasta oluyor. O zaman hastalanarak bütün insanlığın kökü kazınırdı. Hayır 90 yaşında, 100 yaşında insan hastalanıyor, tedavi oluyor, ayağa kalkıyor. Hastalık da kaderimiz, yaşamak da kaderimiz bizim. Buğdayın Yere yıkılması da kaderi, başağın çökmesi de kaderi, kalkması da kaderi. Bu imtihan dünyası. Bunu böyle anlamadığımız sürece kardeşlerim, şeytan galip bitirir bu işi. Allah bana güvenin diyor. Sonra siz kazanan olacaksınız diyor. Şeytan boşuna güveniyorsunuz diyor. Müşrikler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öldürdüklerini anons ettiler Uhud gazvesinde Muhammed'i öldürdük dediler Ashab-ı kiramda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir grup yanında koruyorlardı baktılar ki bu yalan çünkü yanımızda duruyor peygamber kalkıp yalan söylüyorsunuz Muhammed aleyhisselam bizim yanımızdadır demediler Niye demediler? Çünkü o propagandanın sebebi şuydu. Yok lan Muhammed burada dedirtecekler. Nerede olduğunu öğrenip orayı ok yağmuruna tutacaklardı. Strateji gereği yok ya ölmedi peygamberimiz diyemediler. Demeyince strateji gereği bir slogan olarak ürettikleri yalana kendileri de inandı. Tamam Muhammed'in işini bitirdik dediler. Ve bunu yüksek sesle konuşmaya başladılar. Umut Meydanı nihayetinde 5-10 dönümlük bir arazi, yüksek sesle konuşulunca bunu Müslümanlar da duydu. Bir grup Müslüman ağlamaya başladılar. Peygamberimiz öldü, ne yapacağız biz dediler. Onlara Allahü Teala cevap verdi Kuranda. E Peygamberiniz bir insandı, ölecekti tabi. O ölünce siz Allah'a bırakıp gidecek misiniz? Ökçelerinizin gerisine mi döneceksiniz siz diye sordu Allahu Teala. Bir grup sahabi de raflete düştüler. Dediler ki, peygamberden sonra biz toparlayamayız bu işi bir daha. Gitti, İslamiyet kökleri gitti. Yani buğday başaklarını rüzgar çıkarttı ya, yere yatırdı ya, bitti bu iş daha bu sene mahsul yok. Düşündüler. Allah onlara ne cevap verdi? يَظُنُّونَ billahi غَيْرَ الْحَقِّ زَنَّ cahiliye Allah hakkında, Yanlış düşünüyorlar. Cahiliye kafasıyla Allah'ı düşünüyorlar. Peygamberi öldü diye Allah mağlup olur mu? Nice peygamberleri öldü Allah'ın? O murad etti, izin verdi, kafirler öldürdüler. Ama Allah'ın dini kıyamete kadar devam ediyor. Allah'a bağlı her şey, peygambere bağlı değil ki. Allah'a bağlı. Şimdi yeni yeni modalar çıktı. Bir hoca efendi olarak ben ölürsem dava çöker diye düşünmeye başladık. Davanın ruhu ve özü olan hoca efendiler yeni yeni çıktı da. Allah için böyle bir şey olur mu ya? Allah kime bağlı ki peygamberine bağlı olsun? Bütün melekler sayısını bilmediğimiz çaptaki melekler olmayacak olsa Allah için bir zorluk mu bu? Hangi Allah'a iman ediyoruz biz? Nasıl bir Allah'a iman ediyoruz? Peygamberine muhtaç bir Allah mıdır bizim Allahımız Celle Celalı? Meleklerine muhtaç bir Allah mıdır bizim Allahımız? Haşa nauz Samet değil midir bizim Allahımız? Allahu samet. Ne demek? Kimseye muhtaç değil. Muhtaçlık kelimesi yok Allah için. Sahabi oldukları halde, kainatın en nurlu insanları oldukları halde, o pozisyonda, o kaos ortamında, eyvah peygamberimiz gitti bizim, dava çöktü düşündüler. Zannel cahiliye. Ebu Cehil kafası bu Allah buyurdu. Ebu Cehil kafası. Çünkü üç tane beş tane insana bağlı bir dava o davada Allah'ın davası düşünüyorsun sen. Onlar elbette Allah mağlup oldu demediler. Böyle bir şey ağızlarından çıkmadı. Bu sözün faturası oraya dayandı. Bu yalnız söz oraya dayandı. Din gitti. Niye peygamber öldü? Dediler. E din niye gitsin? Din peygamberin dini değildi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam yokken de o dinin sahibi Allah'tı. İman başka bir şey kardeşlerim. İman başka bir şey. Allah'a iman başka bir şey. Onun için biz Kendimizi tanıtırken inananlar ifadesini kendimize uygun görmüyoruz. Müminleriz biz, inananlar değiliz. İnanmak çok yüzeysel bir kelime. Müminiz, mümin. Allah'a teslim olmuş, bağlanmış kitleyiz. Elhamdülillah. O gün buğday başakları yere çömeldi. Neden? Müşrik ordusu ciddi bir şekilde Uhud'da perişanlık verdi. Şehitler oldu. Yarıdan fazlası yaralandı. Resmen fırtına geldi çökertti. Ama Allah'ın dini Uhud'takilere bağlı değildi ki. Din Allah'ın, hayat Allah'ın, evet ve hayır diyen Allah Celle Celaluhu. Kulları üzerinden Allah galip ve mağlup olmaz. Kullarını imtihan eder, bazı kullarına eziyetler lütfeder. Bazı kullarına da nimetler lütfeder. İkisinde de imtihan eder. Allah'tır bu Celle Celaluhu. Bu sebeple kardeşim. Ahmet Efendi kardeşim için söylüyorum. Ayşe hanımefendi kardeşim için söylüyorum. Enes isimli yeğenim için söylüyorum. Küçük çocuk için söylüyorum. Ümmeti Muhammed için söylüyorum. 1. bir, Sahibimiz Allah mıdır değil midir Celle Celaluhu? Bizim sahibimiz kimdir? Biz anamızın karnında yoktuk, hiçbir şey değildik. Bizi kim getirdi buralara? Kim planladı bizi? Benim sahibim var mı? Var. Kim? Allah. Ben anamın babamın nereden oluyorum? Anam babam kimin ki ben onların olacağım? Kendisi doğmuş birisi, başkasını nasıl sahiplenebilir? Sen de yoktun, benden 50 sene önce sen de yoktun. Tek farkın benden 50 sene önce gelmek. Dedem de 100 sene önce gelmiş benden. Bir farkımız bu. Sahibimiz. Allah'tır Celle Celaluhu. Peki Allah, işi kalabalıklaşınca, sahibi olduğu bazı şeyleri ihmal eden biri midir? Mesela Suriye'deki müminlere vakit bulup ilgilenemiyor. İşler çok yoğun. Haşa billah. Subhanallah böyle bir şey örnek verirken bile böyle cız cız ediyor için. örnek için bile söylenemez bu çok kalabalık bir türlü de vakit bulup orayla ilgilenemiyor bunu düşünse bir mümin böyle inansa cenazesi kılınır mı o insanın hangi Allah'tan konuşuyoruz biz toprağa atılmış Herhangi bir tohumun tohum buğday, arpa, mısır ne attıysak toprağa atılmış tohumun her birini ilk atılan tohumdan son atılan doğuma kadar her birini tek tek bilen Allah'ım ben diyor. Konya Ovası'nda kaç Tane tohum atılıyor buğday olarak sizce. Tane. Bir deli diye insana saydırılsa saymaz deli bunları. akıl zaten say, tohum sayılır mı dünyada? Bu tohumların her birinin ismi var, numarası var, sırası var bende diyen Allah, koca Suriye'yi unuttu diyorsun sen zihninde. Unutur mu? Sahibimiz kim bizim? Sıradan bir sahibimiz mi var bizim? Allah'ın kuluyum demek pahalı bir kelimedir kardeşlerim. Allah'ın kuluyuz biz. Sahibimiz Allah'tır bizim. Celle Celaluhu. Allah'a iman etmekle bir şirkete sigorta olmak arasında... Fark olmaz mı yahu? İnsanlar arabasını bir sigorta firmasına sirkola, sigorta ettiriyorlar da, işte bizim sigorta firması çok güçlü. Nereden güçlü? Kazadan iki gün sonra parayı teslim ediyor diyor. Ve il olsun halimize bizim yahu. Oturup ağlanacak halimiz var be. İsviçre'de bir Yahudinin sahibi olduğu bir sigorta firmasına güveniyor. İçinden ölüp gidecek. Ailece ölecekler arabada. Onu düşünmüyor da geri kalanlara sigortayı öder bu firma diyor. Sen öldükten sonra sigortayı ödeseler ne olur ödemeseler ne olur. Yani kafaya baksan. sen. Veil olsun halimize be. Ağlanacak halimiz var bizim be. İsviçre'de bir sigorta firmasına güveniyor. Ölüp gideceği bir arabada da sigortayı ödeyecek. Benim Rabbim Allah'tır derken bastığı yer çökmesi lazım bir Müslümanın be. Ben eğer iman ehliysem ellerimi kaldırıp ya Rabbi dediğimde bir meleğin şu elimi tutup beni arşa kadar taşıdığına inanmam ve hazını yaşamam lazım. Rabbim Allah'tır diyebilmek için. Ağlanacak halimiz var bizim olaylara değil ama. Bu olaylar kaderimdi benim. Gafletimin sonucuydu benim. Eskilipliği Allah astırdı ama sonra da bir toplumu ipe çekti Allah. Öyle bedava değil hiçbir şey. O zamandı o, şimdi gündemi değil. O zamandı, şimdi gündem değil dersen yarın öbür halime asarlar. Hep gündem bu. Her zaman bu. Ama kardeşlerim, sahibimiz Allah bizim ya. Bu bebeği ağlatıyoruz biz. Yahu sen kim oluyorsun bebeği ağlatıyorsun? Nasıl susturacaksın sen bebeği? Allah doktoru vesile etmiş, hemşireyi vesile etmiş. Ona bir para hırsı vermiş, sustur bu bebeği demiş. Ağlatan da Allah, güldüren de Allah. Fakir eden de Allah, zengin eden de Allah. Bir planı var Allah'ın. Bir, sahibimiz kim bizim? Kim sahibimiz? İki, bu çektiklerimiz bedava mı gidecek? Şu kadar senedir çileden çileye koşuyorum bir insan olarak, sonunda şunu kaybettim, bunu kaybettim diyen Ahmet kardeşim, Ayşe bacım, Enes yavrum, senin sahibin çektiklerini görmüyor mu senin? Bunların karşılığını vermeyeceğim mi dedi sana? Dedi mi? Şu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğin peygamber, ailesinden kaç kişi gömdü bu dünyada biliyor musun sen? Çocuğu hastanede kıvrandığı için, Kan kanseri bir çocuk babası annesi olduğu için kıvranan anne ve baba. Sana soruyorum. Kaçıncı çocuğun hastanede kan anemisiyle yaşıyor? Birinci çocuğun. Sen kendi ellerinle altı tane yavru gömdün mü hiç? Gömdün mü hiç? Sonra da altıncı yavrunu gömerken mübarek gözlerinden İbrik gibi yaşlar boşalınca Abdurrahman İbn-i sana koca peygambersin sen de ağlıyorsun Ya Resulullah deyince ciğerimi kopardım toprağa koydum dedin mi hiç? Dedin mi? Biz niye iman ettik Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e? Allah niye bütün acıları onun üzerinde yaşattı biz bugün ders alalım diye değil mi? Çok işkence çekmişsin. Ağaç kabuğu yedin mi 3 sene? İşkence ne diyorsun sen? Yattığın yatağa 7 8 tane mızrak aynı anda batırıldı mı hiç? Kirada oturuyormuşsun. Ay Allah yardım etsin sana ya. Mağara da kaldın mı? İbrahim Aleyhisselam'dan kalmış dede toprağın, Mekke'yi terk edip Mağarada kalmak zorunda kaldın mı hiç? Kirada kalıyormuş. Kardeşlerim, ikinci sorumuz yani karşılığımızı vermeyeceğini mi düşünüyoruz Allahu Teala'nın? Ben neye iman ediyorum biliyor musunuz kardeşlerim? En büyük yeminimle yemin ediyorum. Vallahi ve billahi. Yerlerin göklerin Rabbi Allah'a yemin olsun. İman ederek söylüyorum. Bu sabah namazını kılarken hangi mümin insandıysam ona iman ediyorum. Çünkü peygamberimin haberidir bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kudüs'te ümmeti Muhammed'in halifesi olacak. Bütün dünyaya talimatlar oradan gidecek. Bu çilesi ümmetin bitecek Allah'ın izniyle. Bu 10 sene mi olur? 20 sene mi olur? Onu Allah bilir. Dileriz Rabbimizden de. O gün vasıta bulunamayacağı için, uçaklar dolu olacağı için, inşallah iki hafta öncesinden, üç ay öncesinden yürüyerek gidip orada cuma namazı kılacağız inşallah. Çok uzak hayaller konuşmuyorum. Dünyanın ömrü nedir ki uzak olsun? Ama bir insan elbette, elbette kendinden ibaret zannederse hayatı, e senin yaşamadığın olmadı demektir o zaman. İnsansan bütün insanlığı dert edersin. Ümmeti Muhammed sen, sen ümmetin bir parçasıysan ümmetinin elde ettiği senin elde ettiğin olur zaten. Senin görmen şart mı? Torunlarının torunları görsün. Sen mezarında Allahu Ekber diye meleklerle tekbir getir. Kafa yapımız neye göre ayarlı Her şey bizim olacak tabi. Tuşa basacaksın. Bilgisayardan izleyeceksin. Öyle bir şey olur mu ya? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başakları da yere yattı. O da ağladı. Mübarek gözlerinden, cennet ırmaklarından daha değerli olan mübarek gözyaşları döküldü. Çünkü neden? Burası dünya. Burası dünya. Ben cennet zannetmiştim diyorsan zannını değiştirirsin. Zannetmeseydin. Dünyadayız kardeşlerim. Kafirlerin başı olan iblisin ipini salan Allah'tır. Celle Celaluhu. Yahu babamızı rahat ettirmedi. Bizi niye rahat ettirsin? Babamızı rahat ettirmedi. Adem Aleyhisselam, onun çilesinden kahrolmadı mı bu dünyada terör varmış e biz yedi kişiydik bu dünyada baba oğul anne kardeşler e ikisini birbirine kırdırdı biz Allah'ın sahibi olduğu kullarıyız ey Rabbim bu imanla benim ruhumu al senden başka sahibim yok benim Böyle düşünüyoruz. Böyle iman ediyoruz. Başıboş asla değiliz. Ufak bir gafletimiz oldu. Hilafetimiz gitti. Topraklarımızı kafirlere kaptırdık. Aklımızı yitirdik. Aklımızı Allah'ın düşmanlarından sistem ithal ettik. Daha ne olacaktı? Başımıza daha ne gelecekti? Aklımızı yitirdik toplum olarak, ümmet olarak. Lakin... Elhamdülillah. Kafirler bizi bitirdiklerini zannettiler. Bir baktılar ki tarlada buğday diye bir şey yok be. Yatmış yere hepsi. Bir metrelik buğday başakları. Hiç çimen olmuş gitmiş zannettiler. 80 sene 90 sene geçmeden baktılar ki sosyalizmle ezdiğimiz bitirdik zannettiğimiz Suriye'de bile Allah'ın şeriatından başka bir şey istemeyiz diyen bir nesil çıktı ortaya. Dünyanın en vahşi, en kaba sistemi olan komünizm ve sosyalizmle 50 senedir sömürdükleri Irak'ta Allah'ın kulları, biz Allah'ın kuluyuz, başkasının kulu olmayız dediler. Krallıklar, uyduruk demokrasiler, sahte laiklikler. Şeytanlıklar hiçbiri Allah'ın başaklarının rüzgardan zoraya kalkmasını engelleyemediğini gördüler. Ne edeceklerdi? Matem mi tutacaklardı? Kıyamet kopmadan küfrün işi bitmeyecek, şeytanın işi bitmeyecek ki. Allah sözü de kıyamete kadar devam edecek, şeytan da kıyamete kadar devam edecek projelerine. Yahu biz bu adamların işini bitirmiştik gene kalktılar. Gene kalktıysa koparmaya çalışacak. Bugün dünyanın pek çok yerinde mümin insan kıyımı varsa bu elhamdülillah. Elhamdülillah. Yabancı çiftçilerin nazar edeceği kadar gür bir buğday tarlamız olduğundandır. Hasetten çatlıyorlar. Para vererek kiliseye adam getiremiyorlar. 16 yaşında çakı gibi delikanlılar imamdan önce camiye gidiyor bu topraklarda elhamdülillah. Çatlayacak elbette. Nasıl ashab-ı kiram şirk toplumunun ortasında, Perest bir toplumun içinde, o toplumdan geldikleri halde, bütün dünya kafirlerinin damarlarını çatlaşacak kadar Allah'a büyük kulluklar yaptılar. Canlar verdiler. Hayat feda ettiler. Ve ümmeti Muhammed'in ilk nesli olarak muhteşem bir ibadet oluşturdular bu dünyada. Peygamber aleyhisselamın bağrına, yanan bağrına, insanlık adına tutuşmuş bağrına serin sular serptiler. Bütün küfür diyarı şeytan... Binlerce senedir biriktirdiği küfür projeleri ashab-ı kiramın önünde sıfırlandı. Hak ile yeksan oldu bütün projeleri. Delirdi şeytan, delirdi. Her Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gördükçe kahrından gitti şeytan. Becerip bir tanesini günaha düşürdü. Tam gidip kadehini tokuşturacaktı, batırdım bir sahabiyi derken. Bir tövbe etti ki o sahabi, İblis bin senelik daha pişman oldu. Nasıl o nesil öyleydi? Elhamdülillah, Ahmet'ti, Mehmet'ti, filancaydı, şuydu, buydu, vakıftı, dernekti, bırak bunları, ashab-ı kiramın peşindeyim diyen, mübarek bir nesil geldi, Allah'a hamdolsun. Nasıl Hendek gazvesinde, bütün müşrikler toplanıp Muhammed Aleyhisselam'ı ve adamlarını, Medine'nin içinde boğalım dediler niye çünkü şirkin ortasında tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın ateş ormanının içinde bir gül bahçesinde kaldığı gibi Arap Yarımadası şirk cehennemine döndüğü halde Medine'yi münevveri cennet bahçesine çevirdi ashab-ı kiram şirk delirdi kudurdu hendek kazılacak kadar Medine'yi kuşattılar ama Allah onları perişan bir şekilde geri gönderdi. Şimdi cehenneme dönmüş bu dünyada, kapitalizmin, liberalizmin, sekularizmin, bütün şeytanlıkların tam bir cehennem dünyasına çevirdikleri bu dünyayı imanla, tevhidle, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sarılmakla, ashab-ı kiramı örnek almakla, ve Allah'ın şeriatını getirmek için bireysel de olsa öz gayret gösteren büyük bir nesille İslam'ı yeniden canlandırmaya çalışan bu nesle küfür her taraftan hendek gazvesi gibi saldırmayacak da ne yapacaktı? Onlar da bu işten geçiniyorlar. Onun da ekmeği bu kapıdan çıkıyor. Saldıracak elbette. Elhamdülillah gibi Hamd ederiz ki saldırılmayı gerektirecek bir pozisyonumuz var hamd olsun. Mezarımızda şiir okumuyorlar. dirimize kurşun yağdırıyorlar bizim. Bitirseler de işimizi tarlamızdan başakların kökü kazınsaydı şiir okuyacak dans edeceklerdi topraklarımızda. Bir gaflet anımız oldu. Çok uzun sürdü bu gafletimiz pahalı oldu faturası elhamdülillah daha ciddi bir uyanma daha kökten bir sarsılmaya da sebep oldu Rabbimize hamd ederiz kardeşlerim binlerce peygamberi oldu Allah'ın onlarcası Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor hangi peygamber hangi Allah'ın salih kulu buğday başakları gibi rüzgarla beraber yere yatmadı Yere yatmayanı var mı bu dünyanın ya? Bu bizim kaderimizdir. Niye çam ağacına e, biz hayretle bakalım? Çam ağacına hiç de bakmam ben. Bu kafirin akıbetine benzediği için onun yerine kavak dikerim üstelik. Ben benzeyeceksem buğday başağına benzerim. Neden? Çünkü sonunda kalkmak var, dirilmek var. Kardeşlerim sahibimiz Allah'tır Celle Celaluhu. Ve Allah ne zalimlerin yaptıklarından ne de mümin kullarının yaptıklarından gafil değildir. Görüyor. Ama dünya hesaplaşma yeri değil, cihat yeridir. Hesaplaşma yerine gideceğiz. Gideceğiz. Nükleer silahlarını getiremedikleri yere gideceğiz inşallah birleştirilmiş milletleriyle toplanamayacakları yere gideceğiz inşallah. Biz bugünü derse dönüştürmek zorundayız. Hangi derse? Sahibimiz Allah Celle Celaluhu ve Allah gafil değil. Görüyor. Ama vakti gelmeden de müdahale etmiyor Allah. Vakti gelmeden müdahale etmiyor. Vakti ne zaman? Camienizle niye toplandığımızı anlayan ve anlatan imamların namaz kıldırdığı zaman vakti gelecek demektir. Namazı, rutin ibadetten ölüp ölüp dirilmek ibadetine dönüştürdüğümüz zaman gelecektir vakti. Allah'ın sahibimiz olduğunu, tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ı, Ateşin içinde yalnız bırakmadığı gibi, bütün dünyayı petrol kuyularıyla, nükleer silahlarıyla, yeraltı gazıyla ateşe verseler, biz de o ateşin ortasında kalsak. Ben İbrahim'in Rabbine iman ettim. İbrahim'in Rabbine iman ettim. Aleyhisselam. Hatırlar mısınız kardeşlerim? Tam mancınıkla ateşin ortasına atılacakken İbrahim aleyhisselam Cebrail yanına geldi. Tabiri tefsirinden naklediyorum. Dedi ki İbrahim ateşten kurtulmak istiyor musun dedi. Dedi ki kaç saniyelik bu iş? Ya üç saniye ya beş saniye. Eğer kurtaracak olan sensen, senden yardım istemem dedi. Dikkat! Eğer Allah ise kurtaracak olan, o bilir ne yapacağını dedi. Bu İbrahim'in torunu Muhammed Aleyhisselam'a iman eden mümin, ölmez mümindir. Yanmaz mümindir. Çünkü iman eder ki Rabbi ne yapacağını bilir bilir. Öyle bir bilir ki onun bildiğini hiç kimse bilemez. Şu gafletimizden şu dalgınlığımızdan sıyrıldığımız gün Allah'ın yardımımıza umduğumuzdan fazlasını, geleceğini iman ederek düşünüyoruz. Zannımız böyle filan değil. Öyle iman etmedikçe mümin olamayız biz. Allah kimi yalnız ve perişan bıraktı ki bizi bırakacak. Ama vakti gelmeden de yardım zarardır. Hani demiyorlar mı trafik kazasında aman aman aman aman sağlık personeli gelmeden yardım etmeyin adamın felç olmasına sebep olursunuz demiyorlar mı? Bırakın Allah da bu kazalara ne zaman yardım edeceğini kendisi bilsin. Ümmeti felç halinde bırakmamak için. Büyük doğum gerçekleşiyor. Küfrün boynu bir kere daha ezilecek Allah'ın izniyle. Bir ezilecek en az yüzyıl ümmeti Muhammed'in ezanları artık uzaydan okunacak. Ondan önce bırakın Allah vaktinde yardım etsin. Yeter ki biz o yardımı çağıran, kulluğumuzu ve boyun büküklüğümüzü tam gösterelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.